Evet, herkese merhaba. Açık Radyo'dayız. Yol geçen e, de e, bu hafta hem Evrim hem ben e, birlikte stüdyoda yerlerimizi aldık. Yani bu hafta yollarımız Evrim'le nihayet kesişti. ve Ben yoktum, Evrim yoktu ve e, hayat bazen öyle oluyor ki malum bilinen bir laf değil mi? Biz program yapıyoruz ama... Hayatta o programları bozuyor ve buna rağmen biz işte Aksak ve Topal o programları sürdürmeye çalışıyoruz. Ama bu hafta dört yol ağızlarında, kesişen yollarda birlikte sohbet etme fırsatını yakaladık. Evet, biz konuşuyoruz, herkes konuşuyor fakat anlaşabiliyor muyuz gerçekten ya da Karşımızdaki e, konuşanın sözlerini anlayabiliyor muyuz? Başkalarıyla konuşabiliyor muyuz? Ya da daha doğrusu kendimizle konuşabiliyor muyuz? E, böyle dönemlerden geçiyoruz aslında. E, ağzımız var ama sözler çıkarıyoruz. Ağzımızdan çıkan sözler e, bir tür betonun dili gibi. Yani e, betona çarpıp geri dönüyor. Her geri döndüğünde aslında bize yalnızlığımızı. Suratımıza çarpıyor gibi. Yani neredeyse bir beton ortamda. Dolayısıyla betonun diliyle konuşurken bulduk kendimizi. Evet Evrim, Yani zaten bizim işimiz konuşmak. Fakat konuşmanın özellikle bu diyalojik özelliğini yitirdiğini günümüzde... ...herkes kendi içinden <gülüyor> konuşmaya başladığını... Ve yine o inşa edilmiş e, bakış, e, bakma yöntemleriyle bakıp görmek istediklerini gördüklerini, görmek istemediklerini ise kadrajın dışında bıraktıkları. E, yine e, bunun da dile yansısı olarak e, sadece aslında bildik klişe lafların durmadan tekrarlandığı bir dönemden geçiyoruz. E, delirmek lazım diye. Çünkü delilerin e, dili e, Foucault özellikle, Michel Foucault büyük yabancı dil, delilik ve edebiyat üstüne konuşmalarda e, Metis'ten çıkan kitapta e, şöyle diyor delilerle ilgili olarak. Dolayısıyla şayet delilerle iletişim kuramıyorsak konuşamadıkları için değil, gereğinden fazla konuştukları aşırı yüklü bir dille dünyanın bütün yollarının Birbirine karıştığı göstergelerin tropik bolluğu içinde konuştukları için kuramıyoruzdur. Ee, deliler bizden daha yoğun bir dille konuşuyorlar sanırım. Biz o tropikal, dilin o tropikal... Ee... Bol çeşitliliğini ne diyelim o kıvrımlı yapısını yitirdik gerçekten de bunanmış bir dille ancak temel ihtiyaçlarımızı ifade eder hale geldik ve temel ihtiyaçlarını ifade eder hale geldiği gelen bir dilde ne yazık ki düşünmeye imkan tanımıyor dil ve düşünce arasında da bildiğiniz gibi büyük bir ilişki var. Delilik hangi boşluğu dolduruyor ya da hangi doluluğu boş şekilde maskeliyor gerçekten bunu tarif etmek çok zor delilik deyince benim kafamdaki ilk imge palyaço imgesi hı hı. ve aynı zamanda Venedik'teki maskeler bir veba var ortada bir salgın var bir hastalık var ve bir farkındalık var. Eğer bir insana bir başka insan deli diyorsa o da kendini doktor zannettiği içindir Teşiz diyebilirim. Teşhis koyuyor değil mi? Yani, Yargılıyor. Evet. Yani o da o da Hı -hı. kendine doktor maskesi taktığı içindir. Bu sistemin e, aslında bir tür polisliği bu tıp dediğimiz Hı -hı. mekanizma e, sistemin kendini e, tekrar idame ettirmesi için gereken işçiyi yani bireyi Hı -hı. yani yurttaşı ürettiği bu fabrikada Ciddi bir e, polislik, organik, biyokimyasal polislik vazifesi aslına bakarsan. Bu yüzden tıp ettiğini aykırı davranışlara maruz veya şahit olduğu için, maruz kaldığı için e, görevi terk eden ben nice psikolog, nice psikiyatr e, bilirim, tanırım veya tedaviyi yarıda bırakan e, nice hasta bilirim. Ee, neye hizmet ettiğimiz çok önemli her zaman her an için tabi ki bir deliden de farkındalık beklemek ve deliyi o farkındalığı yüzün, yüzünden kutsamak onun peşine takılmak onun ardında bir cemiyet üretmek cemaat üretmek de bence yine o deliye saygısızlık olur çünkü deli birey olmak için ne, ne derse diyelim e, ne dersek diyelim birey olmak için toplumu reddetmiş kişidir diyebiliriz diye aklıma geliyor yani çok haklısın daha doğrusu böyle bir toplumu reddetmek için reddeden biri olarak değil de gerçekten Dil, dili o kadar zengin ki dili o kadar taşkın ki aslında tüm o kalıpları, tüm o tüm o sınırları kadrajın dışına taşan bir dili var. Yani bizden çok fazla aşırı konuşan bir dili var FUKO'nun dediği gibi. Dolayısıyla bu taşkınlık bu hakikaten bolluk, bu verimlilik ne yazık ki bizim kısır dillerimizde olmadığı için biz de onu yargılarken aslında bu taşkınlığı yani ister istemez o kalıpların kadrajın dışına çıkmasını aslında bir, bir anlamda yargılıyoruz. Çünkü biz içeride hep kadraja, hep o çerçevenin içine yerleştirdik kendimizi. Bu çerçeveden çıkanı deli olarak yargılıyoruz. Çok haklısın delilik edebiyatı ya da yapıp da onu bir folklorik bir özelliğe dönüştürmek kadar hakikaten ona yapılabilecek en büyük haksızlık olabilir. Yani herkesin içinde ben dilin özellikle delirmesi anlamında bir tropikal ormanın olduğunu düşünüyorum hepimizin içinde müthiş bir tropikal orman var. Dağ, dağ kıvrımları var. Dil öyle bir şey yani. Çölün kumulları var. Akarsuyun o e, şırıltısı var, deli dalgalar var fakat dil e, üzerinden ifade edebildiğimiz için kendimizi dil ise gerçekten betonun diline dönüşmeye başladı. Dolayısıyla kısırlaştı ama e, o betonu kazısak eminim altımızdan bir tropikal orman çıkacak. Dili belki de o betonu kazıyan, kıran, çatlatan ve doğrudan doğruya o yaşamın o zenginliği çokluğuyla e, temas kuran ve onu dil üzerinden, e, aktaran belki bize aşırı konuşuyor deli diyor Foucault gerçekten. Bizim ise gerçek deliyle iletişim kuramamamızın nedeni bu. Biz ise sözcüklerimiz o kadar kısır ve, e, ve sadece e, mevcut gerçeklik üzerine odaklanmış ki ya da mevcut gerçekliği yeniden durmadan üretiyoruz ki mevcut gerçekliğin dışında bir gerçekliğin olabileceğini aslında dil üzerinden bile e, tahayyül edemiyoruz. Aşırı konuşmak aslında Türlü türlü de olabilir. Bir insan sürekli susuyorsa, Hı -hı. sürekli düşünüyorsa aslında kendi kendisiyle belki de çok fazla konuştuğu için de diyebiliriz. Evet, evet. Veya çok fazla yazıyorsa, çok fazla imge üretiyorsa, Hı -hı. bunu bir şeye kusuyorsa, Hı -hı. sıçratıyorsa, bulaştırıyorsa Hı -hı. bu sessizliği, bu iç diyaloğu, bu, bu da deliliğin tezahürlerinden, türlerinden. ...yansımalarından biri Özel biliriz. Çok haklısın edebiyatta özellikle biz... Delini, ...delinin diliyle karşılaşıyoruz... ...Yine Foucault'un bu kitabında altını çizdiği gibi... E, ...deliliğin bu dili... ...günümüzde birden neden böyle... ...önem kazandı diye soruyor Foucault. Şu anda kültürümüzde bütün bu kelimeler... ...belki beraberlerinde çok daha... ...ağır bir yük taşıyan... ...tarsız, mantıksız kelimelere duyulan... ...büyük ilginin nedeni ne diye de soruyor. E, ve... ...edebiyat özellikle... ...bugünün edebiyatı... ...gerçekten dili tam da... ...delinin diline doğru... ...taşıdığını görüyoruz aslında... ...son zaman edebiyatında ya da edebiyatta... ...aslında edebiyattan tam da... bu ...mevcut gerçekliğin aslında... ...dışına çıkması ve taşması... ...anlamında tam da delinin... ...dilini kullanıyor... ...demeye getiriyor aslında Foucault... ...başka bir çaremiz de yok zaten... ...yine Foucault şöyle diyor... Ee, mutlu olmayacağımızı bildiğimiz bir dünyada dil bizim tek çaremiz, tek membağımızdır, tek kaynağımızdır. Acemi bir dil olarak delilikten edebiyata gitmek yerine zaten deliliğin sınırlarında olan şu edebiyat dilinden söz etmek diyor. Yani tam da edebiyatın da e, dili, e, dili o nasıl e, delilik sınırına taşıdığını günümüzde pek çok örneği var tabii hem batıda hem bu topraklarda. Öyle bir noktaya geldi ki bu Foucault'un bahsettiği büyük kapatılma e, tavrı veya eylemi. Artık hükümetler bunu duvarlara gereksinim duymadan da yapabiliyorlar. E, işte dronlarla, kameralarla, medyanın ta kendisiyle medya güya demokrasinin e, duyusu halinde görünürken aslında tam tersine işliyor. Objektifler... Bize doğrultulmuş durumda. Fakat biz o objektiflerin her birinde belgesellerdeki vahşi hayvanlar gibi avlanmayı bekliyoruz. Kendi mahremiyetimizin avlanmasını, sömürülmesini ve tükürüp atılmasını bekliyoruz. Bu büyük kapatılma öyle bir noktaya vardı ki ülkenin, ülkelerin liderleri doğrudan hedef gösterebiliyorlar. Çeşitli netameli ajandalarına uygulamalar. Uygun olmayan siyasetleriyle tamamen zıt olan coğrafyalardaki veya e, etnik kökendeki veya e, ticari e, sınıftaki kişileri hedef alan açıklamalar yapabiliyorlar. Ve onların söyledikleri hukukun üstüne çıkıyor. Onların söyledikleri yargının üstüne çıkıyor. Evet. Onların söyledikleri kamuoyunun üstüne çıkıyor. Bu tek adam e, zihniyetiyle de e, kendi aslında deliliklerini yaşamayı... Ad ediyorlar bir şekilde kendi deliliklerini bize meşrulaştırmaya çalışıyorlar aslında onlarınki bir tür akıllı veya kurnaz tavır hı hı. yine Foucault demiştin Foucault'dan bir alıntıyı da yine haftalardır alıntı yaptığım ve elden elden düşüremediğim Özgür Taburoğlu Boşluk aşırılık keyfilik kitabında yapıyor delilerin diyor Foucault delilerin bu şekilde ortada dolaştıklarını görmeye insanların gündelik yaşamlarına karışmalarını artık katlanamaz haldeyiz. Yalnızca delileri değil gezgin serserileri ki bu bizi çok ilgilendiriyor galiba program olarak yolcuları, dilencileri de kapsayan bir tür büyük kapatılmayla kapatıldı onlar diyor. Hı hı hı. E, turizm bunun en güzel örneği. Yine ben biliyorsun sürekli turizme bir gıcıklığım var. Benim de var. Evet, Turist e, are terörist diye o, o, o duvar yazısı o kadar kafama kazınmış ki Portekiz'de, evet. Lisbon'da karşılaştığım 90'lı yıllarda do Dolayısıyla turizmin ne kadar yıkıcı olduğunu Ve aynı zamanda bir e, bir, bir şey yanılttığını Hani gezme, dolaşma, özgürlük e, yanılsaması yarattığını da Beraberini düşünmek gerekiyor Üstelik mesleki turizm de var Yani kültürün de, sanatın da, tıbbın da, e, hukukun da Biyolojinin de, ekolojinin de hepsinin turizmi var. Hepsinin kendi ajandası var. Kongre turizmi diye bir şey var mesela değil mi? Hı hı. Bunun yarattığı bir otelden otele, şatıldan şatıla, havaalanından havaalanına e, bir ritüel var. Hı hı. E, böyle yüzlerce, binlerce insan şu anda dünyada seyahat ediyor. Akademisyenlerin bu konuda neler yaşadığını bilirsin. Toplu fotoğraflar çektirilir. İşte e, tezler... Onar dakikada okunmaya çalışılır <gülüyor> ve zannedilir ki bütün görüşler paylaşıldı zannedilir ki dünya kurtarılıyor en cafcaflı cümleler en cafcaflı başlıklar bilmiyorum evet. ne kadar etkili olduğu tartışılır gerçekten. <gülüyor> Belki de tüm o makalelerin yazılmasını kışkırtan, altta yatan asıl sebep hakikaten dolaşmak. Yani bir tür turiste dönüşmek kaygısı. Çünkü o makaleler üzerinden seyahat ediyorsun. Yani makaleler aslında bir tür uçan alıya dönüşüyor. Uçan alıyla birlikte yeryüzünü dolaşmaya başlıyorsun. Dolayısıyla şeyi sorgulamak lazım o zaman. metnin Metin gerçekten uğraştığı hani nesnesiyle gereği gibi uğraşıyor mu yoksa... Yoksa sadece hakikaten bir gezgine dönüşmek için mi yazılıyor tüm bu metinler? Sen şimdi biraz önce National Geographic örneği de verdin hani bir tür... Milli e, coğrafya. Milli coğrafya meselesini çünkü National Geographic kanalında izlediğimiz hakikaten bir av hayvanının başka bir avı nasıl avladığını böyle keyifle izliyoruz aslında... Çok da heyecanlı fakat e, toplumsal gerçekten milli coğrafyalar yani yaşadığımız milli coğrafyalarda efendinin hükümdarın bir avlağına dönüştü. Yani bir av sahasına dönüştü. İşte e, işaret ediyorlar birilerini değil mi? Önce sonra onu avlıyorlar. Yani avı tespit edip daha sonra da istenmeyen bu e, politik olarak hı hı. istenmeyen e, o kişi bir ava dönüşüyor ve gerçekten... Tüm milli coğrafyalar bir avlak gibi. Hükümdarın, efendinin e, av sahası. E, o yüzden de e, belgeselleri ara yaşadığımız yaşam. Yani ya avsın ya avcının e, yanında yer alacaksın ya da av olacaksın. Böyle bir iki e, seçenek bıraktılar bize. E, av mı olacaksın yoksa avcının yanında e, ayakçı mı olacaksın yani ve iki e, seçenek arasından hayatta kalmak isteyenler e, ayakçılığı tercih e, ediyorlar gibi geliyor bana. Çeşitli hayvan türlerinin <gülüyor> çeşitli karakterlerle örtüştüğü argoya yaslanacak olursak hep dilimize bir şekilde teellenmiş bir şekilde <gülüyor> e, dilimizde meşrulaşmış. İşte tipe bak dersin e, çakal gibi veya tipe bak papağan gibi hepsi birer karakterdir. Veya adama bak deve gibi işte ne kadar dayanıklı ve sabırlı hani deveye sonuçta çöldeki performansını düşünecek olursak bilmiyorum dediğin doğru. Çeşitli hayvanların veya o... Hayvanlar aleminde yaşıyoruz yani. Hı -hı. Evet doğru. doğru? Av avcılar var, avulanlar var. Ee, bir ara mı versek e <gülüyor> tam bu <gülüyor> sırada? Peki. Ee, İstanbul Blues Kumpanyası'nın albümü Sayır Zamanlar Var ee, elimizde Double Moon etiketli 99 tarihli bir albüm EMI ve Eras Pozitif e, etiketli bir albüm 99'da çıkmış bu albümden Derbeder <gülüyor> Tamam baba, baba abi Alacağım ben seni Atacağım yata. Ne şanssız kızmışsın sen Şimdi düştün bata İnanmıyorum başka Senin aşkın var başka Ayağında kundura Uyduracağım bunduna, Saracağım arkadan ben seni atacağım yatağa Ne şanssız kızmışsın sen Şimdi düştün bata inanmıyorum aşka Sana aşkım başka. Herkese merhaba. Yeniden Açık Radyo'dayız. Yol geçen yoluna devam ediyor. Evrim Maltu ve ben Rami Ödül. E, Venedik'ten söz etmişti. Evrim maskelerden ve veba salgınından e, söz etmişti. Aslında günümüzdeki e, yaşadığımız günlerde e, o dönemin orta, e, orta çağların e, Venedik'ini de andırmıyor değil. E, bir tür salgın var ve maskelerimiz var. Fakat bu maskeler, bu maskeler daha çok bizi mikroplardan koruyan maskeler. Venedik'te karnavalda takılan maskeler hakikaten kişiliğin saklamak, yüzü saklamak ve kişiliği yerinden ederek başka bir kişiye bürünme fırsatını sağlıyordu o maskeyi takan kişiye. Dolayısıyla toplum içinde yeri ve işlevi belli olan. Bir kişilik maskeyi taktığında artık bir tür özgürlüğe kavuşuyordu. Ve istediği gibi arzusu, arzusunun yönlendirdiği gibi karnavalda davranabiliyordu. Çünkü biliyorsunuz toplumsal personalarımız bizi kısıtlıyor. İstediğimiz gibi davranamıyoruz. Dolayısıyla persona üzerine takılan bir maskedir karnaval maskesi. Dolayısıyla kat kat maskeler takarak aslında yani bir başka maskeden Kısıtlamasından kurtulma fırsatı yakalıyordu karnavaldaki kişi fakat bugün bizim taktığımız maskeler daha çok steril amaçlı maskeler Japonlar geliyor aklıma moda haline geldi biliyorsunuz Japonya'da yani takmayan yok herkesin e, ağzını ve burnunu kapatan o maskeler e, o kadar e, o kadar şey sektörü e, gelişmiş ki her türden e, süslü, renkli, e, detaylı e, tasarım ürünü e, birer giysiye dönüşmüşler. Yani aslında e, ağza takılan o e, hasta'ların ya da hasta olmamaya e, çabalayanların taktığı maskeler bugün aslında bir modanın, giysinin bir parçasıra dönüştüğünü söyleyebiliriz. Ama bu maske aynı zamanda Bizi birbirimizden gerçekten ayıran bir maske. Çünkü e, tamamen steril bir beden e, üretiyor. Karnavalın maskesi ise tam tersiydi. Karnaval biliyorsunuz bedenlerin birbirlerine dokundukları, iç içe geçtikleri, bir tür bir tür orji yaşadıkları aslında. Tam da bedenler arasındaki o mesafenin toplumsal hiyerarşik mesafelerin ortadan kalktığı dikine ya da e, mesafelerin ve yatay bir ortamda iç içe girdikleri bedenlerin bir ortam karnaval. Bir tür hakikaten dienizozvari bir şenlik, bir taşkınlık hali. Dilin delirmesi neyse aslında e, bedenin delirmesi de belki de tam da bu karnaval ortamında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Foucault dili de, e, delinin dilinin aşırı bu bolluğundan aşırı söz ederken tam da e, karnaval ortamına belki gönderme yapıyordu. Karnaval deyince de edebiyatla karnaval arasındaki ilişkiyi kuranda. Bahtin'dir Mikhail Bahtin yani karnaval ve edebiyat arasındaki özellikle nasıl karnavalın dilinin edebiyatı nasıl beslediğini romanı nasıl beslediğini çok iyi anlatıyordu fakat bugün dilin de kuruduğunu dolayısıyla maskelerimiz var ama asla bir karnaval yaşamadığımızı tamamen maskeler üzerinden birbirimiz arasındaki mesafelerin giderek arttığını ve birbirimizi görmek bile, ve aynı havayı solumak bile istemediğimiz bir ortamda bulunuyoruz. Beton bir ortamda. Dolayısıyla dilimizde ne yazık ki o karnavalın maskeli, karnavalın dili değil, tam da steril maskelerin dili. Dil de sterilleşti. Dolayısıyla konuşurken artık hiçbir şeye bulaşmayan, Temiz bir dil kullanmayı tercih ediyoruz bu temiz dilde hayatı da bulaşmıyor yaşama da bulaşmıyor aslında bir tür ölümün dilinden ölümün diliyle konuştuğumuzu söz edebiliriz çünkü yaşam bulaşmıyor ne yazık ki bu steril maskelerin altındaki ağza ağza ve bedene. Ve biz sadece bir tür ölüm korkusu ama bir tür bu ölüm korkusu bir tür ölüm tapınmasına dönüşmüş halde dilimizde bile bunu aslında konuşulan dilde bile bunu görmek mümkün. Ekranlarda aslında yaşamın sevincinden, yaşamın coşkusundan, taşmadan bahseden kimse yok. Kimse yok sadece sadece varsa bir tür ölüm kutsanması doğrudan demeseler bile aslında konuştukça aslında yaşamın yok sayılmasını, yaşamdan nefret edilmesini duyuyoruz, istiyoruz. Ve bu sözler bize de bulaşıyor Eğer ekranla plug-in olunca, ekrana bağlanınca. Biz de aslında ekranla üretilen bu dili, bu yaşam sevmez dili yeniden yeniden üreterek o steril maskeleri ardından yaşamaya devam ediyoruz temiz ve kirli arasında bocalayan ve bunun bulantısını varoluşçu bir şekilde yaşayan bir tür olarak bir ırk olarak sanatçı özellikle sanatçı ...hem disiplini dışına çıkıyor... ...hem bu disiplinin ötesini merak ediyor... Ee, ...aynı anda hem bir muhabir gibi davranıyor... ...hem bir editör... ...hem bir arkeolog... E, ...hem bir şair... E, ...ya da ressam... ...veya dediğimiz gibi belgeselci... ...dediğin... ...senin de dediğin gibi... ...birçok maskeyi aynı anda... ...takmakla yükümlü... E, ...empati kurmakla yükümlü... ...ama bunu... Yaparken de sanatçı dediğimiz varlık kendi egosuyla e, beslenen biri. E, bunun da en büyük e, karın ağrısını duyan biri. E, hangi maskeyi takarsa taksın başarılı olduğu oranda kendi başarısızlığıyla yüzleşen biri. Öteki olduğu müddetçe, öteki olmayı tecrübe ettiği müddetçe kendini özleyen biri. E, bu... Örneği mesela tiyatro üstünden vermeyi deneyelim. Diyelim ki bir çok iyi tiyatro aktörüsünüz. Ve her gün, her akşam aynı oyunu iki saat boyunca aynı maskeyi, aynı karakteri büyük bir ustalıkla takıyorsunuz. Eve geldiğinizde yaşadığınız o çıplaklık hissi, yorgunluk, bitkinlik hissi kim bilir nasıldır. E, o yüzden e, aktörlere, aktrislere... Gerçekten oyunculara çok büyük hayranlığım var. Bir süreliğine bir başkası olabilmek ve sonra tekrar kendine gelebilmek epey insanda irade gerektiriyor olsa gerektiği diye düşünüyorum. Malum bir sürü sanatçı bu yüzden delilikten söz ediyoruz ya bu yüzden ruh sağlıklarını bozan insanlar var. Tek bir rol için yıllarını veren insanlar var. Dolayısıyla... Mesleği çok ciddiye almak da biraz netameli. Yani özellikle sanat konusunda. Ee, sanatçıların muhabir gibi davranmasına bir örnek olarak e, Zilberman Galeri'de e, İstanbul ve Berlin'de hizmet veriyor. Hı hı. 27 Kasım'da açılan bir sergi var. 2 Şubat'a <gülüyor> kadar sürüyor. Bizim misal, e, komşu kapımı, kapımızda program yapan Çelenk'in, Çelenk Bafra'nın küratörlüğünde ...yeryüzünde bir sürgün sergisi... ...onun açılışına uğradım... Ee, ...sergi... ...son derece az eserle... ...çok şey söylüyor... Ee, ...çok dramatik... ...aynı zamanda... ...Huanko ee, Esitolo ve... ...Tezer Özlü'nün... ...metinleri, e, metinleri ve fikirleri... ...üzerinden bugünkü... ...sürgünlük hallerini, sürgünlük dünyasını... ...tecrübe ediyor... ...ettiriyor... Ee, ...Antonio Cosentino... İstanbul'da yaşayan ve çalışan 1970 doğumlu sevgili Antonio Afyas Ekolünün eski üyesi Manaf Halbuni, Suriye asıllı sanatçı yine Hiva e, K kendini böyle tarifliyor bir başka e, Suriyeli sanatçı Zeynep Kayan bu dört sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor sergi e, Çelenkin e, sergi ile ilgili olarak tarifi şu Sergi adını Göçmen ve Sürgün Ruhunu klişeleşmiş kimlik kalıplarını reddederek irdeleyen ve incelikle sorgulayıp yansıtan Goytsolo'nun aynı adlı derleme kitabından alıyor. Bu kitap malum Neyre Gül Türkçesiyle Metis Yayınları tarafından 92'de Türkçede ilk kez yayınlanmış idi. Bunun yanı sıra da yıllarını Almanya'da geçiren Tezer Özlü'nün Yine kendini yeryüzünün her yerinde sürgün hissetmesi fikrine veya duygusuna dokunuyor, temas ediyor. Bununla empati kuruyor Çelenk ve sanatçılar elbette. Tezer Özlü'ye referansı da şöyle veriyor. Sezer Duru'nun hazırladığı 2016 tarihli yapı kredi kitabı yeryüzüne dayanabilmek için de Tezer Özlü şunu söylüyor. Kendimi genellikle yeryüzünün her yerinde sürgün sayıyorum ve hiçbir yerinde göçmen saymıyorum. Yazdıklarım göçmen yazını değil, somut anlamda sürgün yazını da değil. Ben kendi kendimi her an her yerde için için sürüyorum. E, bugünkü e, sosyal, siyasal e, ve dini e, çarpıklıklar e, çatışmaların mağduru olarak yurttaşların, dünya yurttaşlarının geldiği seviye küresel bir göçmenlik, küresel bir göçebelik, e, sığınmacılık hali ve sergi özellikle bu ...pozisyon üstünden kendini kuruyor... E, ...Berlin'e yapılan bir sanatçı... ...rezidansı, misafirliği... ...programı e, neticesinde... ...bu dört isim, sergi... ...eserlerini veren dört isim... E, ...yapıtlarıyla dahil oluyorlar... ...ve aynı... E, ...tiyatro aktörü, aktrisi... ...örneği verdiğimiz gibi... ...kenti deneyimleyip... ...teneffüs edip onu... E, ...nüfuz ediyorlar, onun içine nüfuz ediyorlar... ...ve... Hmm, bize onun kabuklarını ya da tırnaklarını veya deri parçalarını geri getiriyorlar diyebiliriz. Cosentino'nun Berlin tecrübeleri İstanbul'a dokunuyor. Keza Zeynep Kaya'nın Berlin'deki katıldığı misafir programındaki kaldığı apartmanın tavanıyla kurduğu bireysel ilişki performatif bir şekilde kendini gösteriyor. Yine Suriye kökenli sanatçı Manaf Halbuni'nin de. Yer bulamadığı için ya da bunu tercih ettiği için barınak olarak seçtiği otomobiller çeşitli sanat ve kültür merkezlerinin önlerine park ediliyor. Bir insanın kendini bir otomobille özdeşleştirip sürekli göçebe bir biçimde bedene büyümesi, buna kalkışması, bunu tercih etmesi herhalde üzerinde oldukça düşünmemiz, konuşmamız gereken bir mesele. Sonuçta e, evet ne dersin bilmiyorum. Ge gezici, gezici varlık yani gezicilik Hı -hı. tam da programımızın dibi değil mi? Değil değil mi? De. Gezen varlık evet. yani aslında e, bir zamanlar e, yeryüzünde geze, gezen gezinen aynak gezen yeryüzünün Göçebesi olan insan bir süre sonra yerleşik hale geldikten sonra sı sıkıntıyor o zaman başlıyor. Mülki, Bence mülkiyet başlıyor <gülüyor> mülkiyet başlıyor, evet. sınırlar başlıyor ve çerçeve başlıyor, kadraj evet. başlıyor. Ve her şeyi gerçekten kapatmaya ve mülkün, e, edin, mülk edinmeye e, çalışan bir varlık ortaya çıkıyor. Asıl sıkıntı burada çıkıyor. Dolayısıyla... Çünkü e, gezen insan sadece ihtiyacıyla var tabii, olabiliyor değil tabii. mi? Bir taraftan da yeryüzünün e, kuvvetleriyle de çok da uyumlu, uy, uyuşmuş vaziyette onlarla birlikte sörf yapıyor aslında. Yani bir tür dalganın, yeryüzünün kuvvetlerinin yani o dalgaların üzerinde onlara tahakküm kurmak yerine e, birlikte nasıl hareket edebilirim yani bir dalgadan ben nasıl kuvvet alabilirim dalga ile birlikte nasıl kudretlenebiliriz meselesi üzerinde aslında kafa patlatan ve bedenini bu doğrultuda hakikaten güçlendiren bir varlık yerini tam tersi güçsüz kudretsiz duvarların arasında sıkışmış ve yeryüzüyle hiçbir bağlantısı kalmamış kapatılmış bir kederli varlığa dönüşüyor yerleşik hale geçince ki bu yerleşik haldeki gönüllü tutsaklık aynen evet ve Hepimizin asla sıkıntısı sanıyoruz ki asıl sorun göçebelik asıl sorun sürgünlük hani hep sürgün göçebe hep olumsuz anlamda kullanılır yerleşikliği biz çok güceltiyoruz fakat ya hepimizin sıkıntısı için yaşadığımız ruhsal bunalımlar ruhsal durumlar aslında çoğunlukla bu yerleşikliğin duvarların arasında sınırlara itaat etmemiz duvarlara itaat etmemiz sonucu ortaya çıktığını de hepimiz deneyimliyoruz. Dolayısıyla sürgün sen Tezer Özlü'den bahsederken kitapta sergim etniği üzerinden ben göçmen de değilim diyor. Sürgün de. Evet ben e, kendimi genellikle yeryüzünün her yerinde sürgün sayıyorum ve hiçbir yerinde göçmen saymıyorum. Göçmenle sürgün arasında bir ayrım yapmış. O dikkatimi çekti, Hı -hı. çekti Tezer Özlü. Evet göçmen. E, göçmen hakikaten zorunda e, kalan e, yerine yurdunu e, terk etmek e, savaş Doğal felaket gibi e, bir sonucunda yerini e, yurdunu terk etmek zorunda kalmış biri değil mi? Bugün göçmenleri e, yurdumuzda Ama diyor ki da, yazdıklarım göçmen yazını olmamakla beraber somut anlamda sürgün yazını da değil. Ben kendi kendimi her an her yerde için için sürüyorum. Bu gönüllü, işte, gönüllü sürgün. Evet ben de tam buna gireceğim. Hı. Çünkü sürgün sözcüğünün e, biyolojideki anlamı özellikle bitki bilimdeki anlamı. Gerçekten yeni bir dalda yeni bir sürgün yani yeni bir yaşam ucu çıkarmaktır. Yani sürgünü hem o şey anlamında hani politik iktidarın seni hani sürmesi... Ee, ...anlamını reddederken... ...o ilk cümlede ben sürgün değilim ama... ...içten içe kendimi sürüyorum derken... ...buradan botaniye, biri bize bitki bilime gönder ...sorarsa nasıl gidiyor diye... ...sürünüyoruz derken çok dikkat etmemiz lazım. <gülüyor> Belki de çok büyük bir iltifatta bulunuyoruz ee, kendimizi Olabilir çünkü kendi kendimi sürüyorum kendi kendime yeni taze dallar ortaya çıkarıyorum yeşertiyorum anlamında, anlamında kullanıyor. ama e, sürgün hakikaten politik bir iktidarın yukarıdan seni başka bir yerden başka bir yere zorla taşıması demektir. Dolayısıyla sürgünün iki anlamı var hem botanikte gerçekten bedenin yani o bitkinin bedeninin kendi kudretiyle yeni e, taze filizler üretmesi ama öbür taraftan tepedeki bir iktidarın da seni alıp başka bir yere yerleştirmesi. Ve Tezer bilerek o ilk anlamını hani o sürgün politik iktidarın sürmesi anlamını reddederken kendi kendimi sürüyorum derken tam da yeni filizler ortaya çıkarıyorum demeye getiriyordu. Antonio Cosentino'nun sergideki işi de metal malzemeler ve atık veya eski nesnelerle kurguladığı bir yerleştirme. Burada bir İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırımı ve bunun hafızasına gönderme yapan bir gar maketi yapıyor. Oraya ait, o hafızaya ait Anhalter Bahnhof'un tenekeden bir modelini bizimle tanıştırıyor. Sergide Cosentino ve aynı şekilde Berlin'e gittiğinde İstanbul ve Berlin'i kesiştirdiği Berlin harit İstanbul üzerine bir Berlin haritası ektiği diyebiliriz. Çok ilginç bir projeyi füzen desenleriyle beraber bizimle paylaşıyor. Serginin önemli bir kazanımı da özellikle tavsiye ediyorum dinleyicilerimize. Zilberman Galeri'de Mısır Apartmanı'ndaki serginin önemli bir kazanımı da arşivsel değerdeki kataloğu. Neden diyecekseniz, e, sergi kataloğunda bizim sevgili emektar açık radyo programcımız İlksen'in, İlksen Mavi Tuna'nın da bir metni var. E, İlksen meseleye de e, tarihsel, sosyolojik yollardan e, çeşitli okumalar getiriyor. E, sergiye de böyle bir yaklaşım gösteriyor ve şunu söylüyor, günümüzde Türkiye'den, Irak, Kürdistan'ından veya Suriye'den batıya bu serginin özelinde Almanya, Berlin'e yol alanlar benzer bir seyir halindeler. Gidinen yer o kadar karmaşık ki bir duruş ya da bir bakış tesis etmek gerekiyor. Çünkü A. Gidilen yerde yekpare değil. Tarih diye sunulan çok katmanlı ve çok bakışlı anlatıların yarışı ve buna bir yerinden ama belli bir yerden katılmak gerekiyor. B. Kişiye gittiği yerde her zaman önden bir rol biçiliyor. Toplumsal iktisadın zaten gereği bu. Kişi kendi hikayesini anlatmanın kendine has yolunu bulmadığı sürece belli bir işleve tabi oluyor ve sonuç olarak bu öznelik denilen özel konumun yani bakışın kaybına tekabül ediyor. Bununla beraber göç hikayelerinin bir araf anlatısına dönüştüğü örneklerde artık istisnadan sayılamaz. Dolayısıyla biz bu sergideki sanatçıların yapıtlarına da birer istisna gözüyle artık bakacak durumda değiliz. Çünkü etrafımız o kadar çok istisna ile çevrili, çevrili ki artık kaideleri zorluyoruz, sarsıyoruz diye düşünüyorum. Üstelik sergide yine Alboni'nin e, sanırım e, bir işi var. E, otobüsleri e, Berlin ve Dresden meydanlarına dikmiş. Bu bildiğin dikit şeklinde. Onları, evet, onların dik pozisyonda dik yerleştirmiş. yerleştirmiş Halbuni. Evet, hı hı. kamusal sanat enstalasyonu sergide. Bunun da fotoğraflarını e, fine art baskı olarak görebiliyoruz. Hı hı. Yani e, bugün belki de e, hemen hemen hepimizin e, yaşadığı ...bir tür yerinden edilme meselesi... ...yani herkes bunu yaşıyor... ...sadece sanatçı duyarlı... ...olmanız da gerekmiyor... ...çocuklar küresel ısınma için... ...küresel eylemlerde bulunmaya başladılar... Evet. ...yani bakıyorsun... Evet. ...ya da Brüksel'le sıçrayan... ...Fransa petrol hı hı. isyanları... Hı hı. ...bir tür Avrupa kendi gezisini... ...yaşamaya başladı diyebiliriz... Tabii, tabii. Evet. ...yani onun dışında... ...durmadan yerinden edilen... ...bir özne pozisyonu var... ...zaten... Hani Arthur Rambo'nun ben başkasıyım sözü aslında bugün herkes için geçerli. Tam kendini tanımladığınızı sandığınız an, kendinizi belli bir kimliğe yerleştirdiğiniz an birdenbire bastığınız zeminin ya da içinde bulunduğunuz dekorun değiştiğini görüyorsunuz ve size yeni bir rol biçiliyor ve kimliğinizi yitirip o role hazırlanmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla sürekli değişen, dönüşen bir... Dünyada ne yazık ki herkesin yerinden yurdundan edildiği bir durumdayız ama sanatçı duyarlılığı tabii ki bu yerinden yurdundan edilme meselesini sanatın diliyle aktarırken Herhalde biz bu e, yerinden yurdudan edilmeyi, yersiz olmayı nefretin diliyle aktarmayı tercih ediyoruz. Daha doğrusu elimizden gelen bu. Örneğin göçmenlere karşı e, duyulan e, batıda değil mi dışarıdan, Avrupa dışından gelen e, kişilere e, düşmanlık aslında tam da yerinden yurdundan edilmenin e, sıradan insanların e, dışa vurumu. Yani böyle bir duygu değil mi? Nefret ediyorsunuz göçmenlerden. E, dolayısıyla ben e, geçen hafta yoğun olarak, yoğun olarak e, tarihi yarımadada e, geçirmek e, zordaydım e, ve orada dolaşırken e, Orta Doğu'dan e, göç edenlerin e, giderek e, yerleştiklerini artık yerleşik hale geldiklerini, kendi dükkanlarını, kendi kafelerini açtıklarını e, gördüm. Hatta bir kafeye girip çay içmek istediğimde. Buranın e, tamamen e, Orta Doğulu yani Arap e, nüfusu ait olduğunu e, gördüm ve kendime evet. birdenbire e, yabancı hissettim. Yani çalışanları ve sahipleri ve gelenler e, tamamen Araplardan oluşuyordu. Fakat şöyle bir, e, bir tür hoşuma da gitti. Yani e, zaten kendimizi hep yabancı hissetmek. Hani Tezer Özünün dediği gibi bir tür sürgün ya da göçmen ama hep işte e, yersiz yursuz olma meselesi e, hareket etmesem çok uzun uçağa binip çok uzun mesafeler kat etmesem de birdenbire yani 10 dakikalık 15 dakikalık bir yürüyüşle coğrafyamın değiştiğini aslında bir tür turiste dönüştüğümü gördüm. <gülüyor> Yani e, hoşuma da gitti birden bire. Yani e, a, yani o homojen bizim bildik e, bildik e, ortamın birden bire hızlı değişip dekorun değiştiğine birden e, kendimi yabancı topraklarda girdim. Üstelik de pasaportsuzdu. Yani hiçbir uç, uçak da yoktu. E, böyle bir e, hisse e, hissettim. Yani. Garip bir e, duygu. Dolayısıyla hepimiz aslında yerinden, yurdundan edilenleriz. Otursak bile, hareket etmesek bile. <gülüyor> Hiç e, zihinsel olarak, bedensel olarak. Bir, bir müzik arası daha versek mi? Evlenim. Peki, İstanbul Blues Kumpanyası'nı dinliyorduk. sahir Zamanlar albümünden. Albümdeki 10. parçayı, 1999 tarihli <gülüyor> e, bu albümden 10. parçayı dinliyoruz. Dürüst Duman. Oh, boy. oh, boy. Evet, Açık Radyo yol geçen artık sonuna geldik. Son yedi dakikaya girdik. Sanki maraton gibi değil mi? Hmm. Son Maratonun son yedi dakikasındayız. Ve, ve ipi, ipi göğüs demek üzere öyle bir hisse de insan ister istemez. Öyle bir şey değil mi? Böyle bir his, his, his var yani sona doğru bir evet, yaklaştık. Programın başında Japonya örneği vermiştin. Yıllar hmm. önce bir gazetede bir haber okuduğumu hatırlattı bu. Havuza talep o kadar yoğun ki e, havuza çeşitli saatler e, koymak zorunda kalmışlar ve rezervasyon yaptırıyoruz kalabalık olduğu hmm. için. Diyelim ki havuza geldin ailenle e, ister istemez aile parçalanıyor ve işte çocuklar 16'da anne baba 18'de teyzeler nineler 20'de yük girmekle e, görevlendiriliyorlar düşün yani arz-talep dengesini dünyadaki evet, evet, evet. güya toplu bir kamusal bir yere geldin, ama güya havuza geldin ama sınırlı, mekan kısırlı. sınırlı e, dolayısıyla herkesin aynı anda evet. birlikte paylaşması da zor e, ve kulvarlara ayrılmıştı evet. havuz biliyorsun bir taraftan da yüzme havuzları geldi aklıma e, birbirlerine yüzmek yerine evet. e, kulvardaki yüzücülerin bir geçmeye çalışmaları <gülüyor> ve rekor kırmaya çalışmaları bir tür bir tür hani yani şuradaki senin anlattığın şey aslında aileler dostlar bir arada yüzmek ve birbirlerine doğru yüzmek istiyorlar ama böyle bir imkan yok çünkü hakikaten yoğun talep var fakat yüzücüler ise tam tersi kulvarlara ayrılmış o havuzda ve zamanları da var hani birbirlerine doğru yüzüp birbirleriyle oyun oynayıp sarılabilirler. Çıktı karnavala dönüşebilir aslında o yüzme havuzu ortamı ama o kendilerine ayrılmış kulvarda birbirleriyle yarışma halindeler. Acaba kim kimi geçecek diye ve deli gibi de tüm ömürlerini de aslında buna adamış vakfetmiş durumdalar. Bir tür rekor kurma duygusu da herhalde bu tüm çağın bu rekabetçi ortamın. E, yarışmacı ortamın herhalde en, en, en güzel örneği hep rekor kırıyoruz rekabet yerine e, eş seslilik veya çok seslilik derdine düştüğü için galiba ben bu yeryüzünde bir sürgün Hı -hı. sergisinin derdinden ve samimiyetinden oldukça etkilendim e, sanatçılar birbirlerini duymaya dinlemeye Hı -hı. gayret göstermiş e, Zilberman Galeri'de İki Şubatta kadar izlenecek Beyoğlundaki sergide Çeleng de elinden gelen e, şefliği yapmaya çalışmış diyeyim bir orkestra şefi gibi bir tür bütün sesleri birbirine ezdirmeden kırdırmadan e, güçendirmeden e, gerçekten e, ılık bir iklim yaratmayı başarmış. Şey geldi aklıma aslında e, ne kadar farklı farklı diye bir araya farklılı ve bir araya gelişler var bir araya geliyoruz ya da bir araya birileri bizi getiriyor örneğin işte bir sanat galerisinde belki kuratörün hani ne diyelim yol göstericiliğinde sanatçılar ya da kuratörün birleştiriciliğinde aslında sanatçılar bir araya geliyorlar ve burası aslında bir yüzme havuzu değil hani bir kulvarları ayrılmış ve birbirleriyle rekabet eden kim kimi geçecek kim birinci olacak çabasının olmadığı bir araya gelişlerin en güzel örneği aslında iyi, iyi bir, bir bir araya geliş hani birlikte düşünerek birlikte duyumsayarak birlikte üretmek ve bu üretilen işlerin de yine yine armonik olarak belki değil mi sergi mekanına hani bir tür sessiz bir müzik müziği vardır sergi mekanının yapıtların aslında ...bakacak olursanız bir harmonisi vardır, düşer yükselir, düşer yükselir ve küratör de bir tür aslında partisyon yazarı gibidir, hani o, o şeyi yazmak, o serginin müziğini yazmak, partisyonunu yazmakla görevlidir, iyi bir küratör ama onun dışında bir araya gelişlerimiz genellikle bizim hep kulvarlara ayrılmış... Birbirimize rekabet halinde olan bir araya gelişler. bunlar zaten biz bir araya gelmiyoruz bizi bir araya getiriyorlar. Hep bir yarışma hep bir didişme. Hı -hı. Sanırım bu yarışma ve didişmeden en çok yararlanan da bizi bu yarışmaya sokanlar. Hı -hı. Dolayısıyla galiba böyle bir anlayışı kırmadan bir araya gelip de bir araya gelip de bir şeyler üretmek, konuşmayı yeniden keşfetmek. Çünkü ilk başta konuşmayla başlamıştık hatırlarsan hatırlarsınız konuşamadığımız dilimizin kuruduğunu söz ettik. Bunun, bunun tam tersisi dedilerin hani bir trafikar olman kadar zengin bir dili olduğundan Foucault'a atfen konuşmuştuk. E, dolayısıyla konuşabilmek için gerçekten e, dinlemekte. Bir araya gelmek evet. gerekiyor. Yani o kulvarlara ayrılmış birbirleriyle yarışan bireylerin zaten konuşmaya zamanları yok ve konuşmaya da ihtiyaçları yok gibi. Ve en çok tabii ki bu ortamın, bu yalıtık atomlardan oluşan ortamın en çok da e, en çok da yararlanan bu milli coğrafyada milli coğrafiyi avlak haline getirenler bir ah sahası haline getirenler dolayısıyla bizim galiba artık birbirimize doğru yüzmemiz birbirimize su sıçratmamız yüzme olimpik yüzme havuzunu bir oyun havuzuna dönüştürmemiz belki ne top oynayabiliriz değil mi ne konuşabiliriz birlikte oyunlar kurabiliriz ve o havuz bir karnavalı Dönüşebilir programın da sonuna geldik bir veda konuşması yapalım dinleyicilerimize Sevgili Barış'a teknik masada teşekkür ediyoruz ve siz dinleyicilerimize bize bir saatinizi ayırdığınız için sabrınız için e, iyi niyetiniz için gerçekten teşekkürler Rahmi sana da teşekkürler uzun bir aradan sonra tekrar karşılıklı oturup dertleşme imkanı bulduk Benim için de öyle e, Haftaya tekrar yol geçende buluşmayı arzu ediyoruz Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.